organ nakli hakkında ne düşünüyoruz? Bu fıkıhçıları sorun. Bak benim fıkıhçılara sorduğum kadarıyla yine organ nakli Eğer eğer şeyi varsa diyor, bir vasiyeti varsa bu şekilde diyor. Bir de sadece o diyor ölmeden diyor, almak o da olmaz diyor. Ancak diyor ölecek, öldükten sonra alınır diyor. Bu da bir vasiyeti varsa diyor. Efendim doktor olsaydınız nasıl bir doktor olurdunuz? neler yapmayı isterdiniz? E doktorluk din adamlığı öğretmenlik, doktorluk bunlar insana hitap eden mesleklerdir. Şimdi mühendis, mimar olursun, bir yeri yanlış yaparsın, o duvarı yıkarsın. Maddi bir zararın olur. Ama bunda Allah korusun. Eğer hocalığın, ilmin, irfanın tam değilse bir yanlış yola götürürsen onu vebali çok ağır. Bir öğretmensen, muallimsen, hocaysan Çocuğun vaktini doyuramazsan, vaktini boşuna arayıp ziyan edersen, dersin bir ibadet vecdiyle giremezsen, kendini inşa edip gönüldekini aktaramazsan, o gelen sana talebenin zamanını israf edersin. Bir doktorsan, eğer bütün maddi menfaatleri öteye olman lazım, çok düşünmen lazım, bu gelen hasta benim kardeşimdir, bu gelen hasta benim babamdır. Bu şekilde itina edebiliyorsan, yani doktorluk çok faziyeti bir meslektir. Şeytanın insanı kandıramayacağı mertebe var mı? Varsa bunu nasıl ulaşabiliriz? Cenab-ı Hak şeytana mühlet verdi. İnsan iki şeyle imtihanı. Bir nefsiyle nefsini inkişaf ettirmesi lazım, ruhaniyleştirmesi lazım. Bir de iblisi musallat verdi. Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Bu racim, şeytanın devam taşlama mecburiyetindeyiz. Neyle taşlayacağız? amel salihlerle taşlayacağız. Şeytan yaptığı melanetleri Allah'a izafe etti. Beni kandırdığın gibi ben dedi kullarını kandıracağım, bana mühlet ver dedi. Allah'a giden yolun üzerine oturacağım, onları idlal edeceğim dedi, sapıttıracağım dedi. Gurur verecek, kibir verecek, ucuz verecek. İşte ne güzel cömert, ne güzel cami yaptırıyor, ne güzel şey yaptırıyor. Bir şöhretine palazlandıracak. Şöhretini devamlı rüşvet verecek, ayağa kayacak. Kimler kurtulur? Muhlesin. Ancak Cenab-ı Hak kimlerin ihlasını korumuşsa onlar kurtulur. Demek ki şeytanın şerinden kurtulmak için ihlasımızın artması ve bu şekilde Cenab-ı Hakk'ı bir dua halinde ilahi rahmetten bir nasip almak için gayret etmemiz lazım geliyor felsefe bir bilgi kaynağı olabilir mi vahyin yanı felsefenin durumu nedir i̇bn Sina, İbn-i ve Gazali İslam filozofları adlandırıyor onların bilgi kaynağı felsefe midir felsefenin malzemesi akıldır akıl iki uçlu bir bıçak gibidir zalimlerde de akıl var salihlerde de akıl var yani mühim olan aklı nasıl kullanabilecek? Akıl bir bıçak gibi. Yani insan da öldürür, ekmek de keser, hayra da yarar, şerra yarar akıl. Zalimlerin de aklı var. Zalimler de zulmünü akılla yapıyor. salihler de Allah yolu akılla şey yapıyor. Felsefi bir düşünce tarzı. Bu nasıl olacak düşünce tarzı? Bu naklin içinde olacak. Yani vahyin içinde aklı kullanabilme. Vahyin içinde, naklin içinde aklı değerlendirebilme. Bu zaman kıvam oluyor, akıl bunu, kalbe bağlı bir akıl, Cenab-ı Hak yaklaştırıyor bu akıl. Bir projektör oluyor. Nasıl bir karanlık, farsız bir arabayla bir mesafe gidilemez, her an bir bankete düşme durum vardır. Akıl eğer nefse bağlıysa her an bir uçurumdan aşağı gidebilir. Bakın akıl naklin içindeyse, vahyin içinde değerleniyorsa, akıl hüden lil selamete götürür. Şimdi bu, bana bunu bir kız kursunda da sordular. Hocam ne bu? İbn-i Selan, İbn-i Rüşdün dediler, dediler. Bunlar Müslüman insanlar. Bunların dediler, Gazali bunlara karşı çıkıyor. Gazali bunu üç yere tekfir ediyor. 15 yere diyor. Bu nasıldır? Nasıl izah ediyorsunuz bunu? diye. Aynı soru burada da var. Şimdi bunlar aklı vahyin içinde kullanıyor ama aklı saçıktırıyor. Akıl daha öteye gidiyor. Akıl vahiyi yorumlamaya başlıyor kendine göre. Bunlar diyorlar ki alem diyorlar kadimdir diyorlar. Yani muhtes sonradan olmuş değildir diyorlar ölümden sonraki diyor, hayat diyorlar. Bedeni hayat yoktur diyor. Ruhaniydir. Halbuki ayette sahihadan vahide bir şeyle kalkılacak. Yeni baştan yeniden bir hayat başlayacak. Cismani değildir, ruhanidir diyorlar. Yine üçüncü olarak Gazale'nin bunları şey yaptı. Allah diyorlar cüziyatla meşgul olmaz diyor. Ancak külliyatı bilir diyorlar. Külliyatla meşguldür diyor. Cüziyatı da yaratan Allah. Nasıl bir mantık şeyi var? Bunlar neden oluyor? Başka felsefelerin getirdiği bir takım şeylerin tedavül etmesinden oluyor. Onun için Gazali bunlarla mücadelesi vardır. Hatta tahafüt diye bir şey yazıyor. Tehafütül felsefe diye. Felsefenin yıkılışı. Yani bu akıl akla dayanan. Yani naklin dışını ya da nakilden taşmış, vahiden taşmış. Endülüs'te i̇bn Rüşd buna taafüt tâfid, taafütül felasife diye yazıyor. Fatih devrinde bunun bir heyet toplanıyor. Taafüt tâfid, taafüt tâfid, taafütül felasife. Bu iki taafütün bir mahkemesini görüyorlar. Onun için daima biz tefekkürümüzü vahyin içinde kullanırsak selamete çıkarız. Yani aklın bir malzeme olduğunu unutmamak lazım. Firavun da aklını kullanıyordu. Musa Aleyhisselam'a dedi ki Firavun sen de kafir oldun dedi. Ben tanrıyım dedi. Bana uymadın dedi. Bana karşı çıkıyorsanız Sen kafir oldun dedi. Bu neyle söyledi? Akılla söyledi. Yine Hamana dedi ki Haman de bir kule yap dedi. O kulenin temizliği ben atla çıkayım ta bulutlara değsin. Orada ben Musa'nın Rabbini göreyim dedi. Musa'nın Rabbi ile ben konuşayım dedi. Vahyin dışında kalan akıl ahmaklaştırıyor. Öndeki çukuru göremiyor. En sonu görüyor ama kızı deni boğulurken işten geçiyor.